94.9 Açık Radyoda İyi akşamlar. Ben Engin Geçtan. Ben Timuçin Oral. Dünya Halinde. Merhaba. Karşımızda Tolga Dizmet. Herkese merhaba. Bir maç akşamında e, Engin Bey'le az evvel e, ilk kez aslında bugün maç yapan takımları hafiften desteklemekte olduğumuzu karşılıklı fark etmiş bulunuyoruz. Karşı takımları tutarak evet kim hangisi önemli. Söylemeyelim. Evet. Sürpriz olsun. Maçın sonucunda. E, bu akşam özellikle de bir maç akşamında hazır e, ilişkilerin de yoğun olduğu bir e, akşamda e, ilişki üzerine bir şeyler konuşsak. E, e, ilişki meselesi epeyce kafa kocalayan bir konu insanlar. E, bir kere ilişki adı altında herkes farklı bir şey anlatıyor galiba. Hı hı. E, ilişki kurmak çok değişik anlamlara gelebiliyor. E, ve aslında belki e, e, mesleki olarak da psikiyatriyle ve psikoterapiyle, şimdi yalanın şeyini de hatırlıyorum, sözünü de e, e, tedavi eden ilişkidir, evet. Evet. sözünü de. E, Asıl olan ilişkinin kendisi e, her iki insandan da bağımsız olarak. Ama o iki insanı da aslında var eden yine ilişki. Dersek doğru olur mu? Evet Tabii katılıyorum. Çünkü ee, şimdi bir boyutundan gireyim. Ee, istersen yani ne aldım ne verdim diye bir hesaplar yapılıyor. Hı hı. E, ilişkide alınanlar, verilenler ben anlaşımları verdim. O bana bir şey katmadı, vermedi şeklinde. Bir takım konuşmalar geçiyor biliyorsun. Terapide de oldu bunlar Ben hep vericiyim ya da karşılıksız veririm gibi cümleler. Şimdi e, ona değinmek istiyorum. E, sen bana bir şey söyledin şeyde Osman Tümay'ın konuk olduğu akşam pardon ondan sonraki hafta ama o akşam başladı. Eee Osman Bey, e sen dedin ki, en gibi ne yapacağı belli olmaz gibi bir şey dedin. Evet. Ee, ben o sırada sana bunu sorma fırsatını bulamadığım için, ertesi hafta o ne demekti diye sordum. Hı hı. Sen de ona bir cevap verdin. Dedin ki, yani bir konuyu getirir, bırakır karşı tarafa, bunun yorumuna ya da ne yaşadığına bırakır gibi bir şey mi söyledin diye? Ee, evet. Yani kestiremezsiniz anlamında söyledim. Ee, önceden belirleyemezsiniz olup bitecekleri. Ardından bir şey daha dedim. Ee, ben bu programı sizinle birlikte yapmaya başladığımda bana çok yardımcı oldunuz dedi. Evet. Şimdi ben de sana dedim ki yani buradaki insanlarla tanıştırdım falan dedim. Şimdi oraya gelmek istiyorum yani bunu örnek olay olarak. Ben sana yardımcı olduğumun farkında değilim. Şimdi asıl alınan ve verilenler böyle oluyor bana sorarsan. Hesapsız bu. Farkına varmadan veriyoruz. <gülüyor> ee, biri telefon etmişti bana yani çok da yakın dostum sayılır mı bilmiyorum yıllar önce Ankara'da aramaz sormaz biridir hep o aransını isteyen biridir ee, nasıl o akşam telefon etti canı sıkkınmış sonra demiş ki ortak dostlarımı o akşam ben ona telefon ettim demiş bana bir şey söyledi birden toparlandım demiş ne dediniz dedi. ne dedin diye sordular e ben bilmiyorum dedim yani asıl alınan ve verilen aldım verdim adı altında olmayanlar. Evet evet. Aldım verdim adı altında olanlar daha çok dayanışmaya giriyor galiba. Evet doğru. Doğru. Benim de hissettiğim tam olarak buydu zaten. Yani programın akışı içinde bir dayanışma hissi yaşamadım ama başından itibaren bana çok yardımcı oldunuz. Hiçbir şey anlamıyorum evet. buraya <gülüyor> zaman. <gülüyor> Ama belki de bu tarif edilebilir bir Hayır, şey değil zaten. Bir Çünkü bir ben şey de tarif değil. etmekte evet. çok zorlanıyorum evet. bunu. Siz bana ne demek istediğin dediğinizde de... ...doğrusu hakikaten ne demek istediğimi çok iyi anlatamadım. Ama bildiğim bir şey var. O da benim yaşadığım o duygu, o his. Ee, bir dostum vaktiyle söylemişti. Çok yoğun çalıştığım yıllar Ankara'da. Ee, Cenazelere gidemiyorum, sayıları azdı o zaman tabi. E, ama e, nikahlara gidemiyorum, işte telgraf çiçek bir şey yollanıyor. E, çünkü iptal edersen bir randübü, onu nereye koyacak başka bir yerim yok. Bugünkü senin halin gibi tıkış tıkış, <gülüyor> evet iki <gülüyor> üniversitede ders veriyorum. Ondan sonra bundan <gülüyor> ötürü kendimi suçlu hissettiğimi söyledim, çok yakınım olan birine. Ee, yalnız parantez açayım bunlardan ötürü de hiçbir sitem gelmediğinin farkında bir tarafım hı hı. Ee, yani mi çok seven bir toplumuz her fırsatta hiç böyle bir şey gelmedi o da bana döndü dedi ki yani bunlar dedi belki yapamıyorsun sen başka tür bir şeyler biliyorsun dedi nedir onlar diye sormadım yani bu lafı duymak herhalde iyi geldi, bana işime geldi. Ee, evet, biçimsel olarak e, olmayan bir şeyler daha gidip geliyor insanlar arasında. Evet. Bir de bir en önemli şey, başta senin söylediğin, birbirine vermek değil, ilişkiye bir şey katabilmek çok önemli. Hı -hı. Evet işte tam da onu söylüyordum gerçekten. ilişkiyi var ederken aslında insanlar kendileri de yani ilişkinin tarafları da var olmuş oluyorlar. Ama evet alma verme şeyi içinde değil. Hesabı içinde olmadı. Bir boyutu daha var galiba dışarıda sen bir şey okudun yahut benim yıllar önce söylediğim bir laf yazılmış deftere hı hı. orada. Ee, İnsanlar çok kendilerini kendilerine e, saklayarak ilişki kurma eğilimindelerse delenme korkularından ötürü. Evet siz onun yüzde kırk dokuzluk ilişki demiştiniz o Şimdi zaman. Ona, o zaman. <gülüyor> e tabi bu ya, on küsur yıl on önce. 10 küsur yıl önce. On Rakamlar kullanmışım. Akılda <gülüyor> kalsın diye yine de kim kalmış. Hı, çok etkili oluyor tabi evet. rakamlar. Bir Başka bir rakam daha hatırlıyorum size ilişkin. İlişkide iki kişi birbirini suçlarken e, sihirli bir yüzde seksen rakamı kullanırlar demiştiniz. E, kabahatin yüzde sekseni onda. E, siz de demiştiniz ki arkasından. E, şimdi soruyorum yüzde ilişkinin şey problemin ya da suçun yüzde sekseni onda diyorlar ilişkide. E, her biri öbürü için bunu söylüyor. Seksen seksen yüz altmış eder. <gülüyor> o zaman bu altmışlık fark nereden geliyor? Yani yüzde yüzü geçemeyeceğine göre demiştiniz. Çok akılda kalıyor tabii rakamlar. O olmuş bir olay ama. Öyle mi? Tabii. Hmm. Ee, bana gelen bir hanım bunu söylüyordu. Bütün evdeki sorunların yüzde sekseni kocama ait diyordu. O zamanlar çok ender de olsa bir defaya mahsus olarak eşleri de görüyordum. Tanımış olsunlar beni diye. Bir de işler bir döksünler. Yani, e, o oldu, eşi geldiği zaman aynı cümleyi o söyledi. E, Dedik ki bizim evde dedi, yani de filozofça, B -b -b sorunların yüzde sekseni dedi, eşinin adını söyledi, ona ait dedi. Ben dedi ki, ona, o da öyle söylüyor dedim, seksen, seksen, yüz altmış Bu altmışı ne yapacağız dedim, güldü. Evet, o zaman rakamlarla konuşuluyormuş demek evet, eskiden de. <gülüyor> Burada Krishnamurti'nin bir e, sözü var, tam bu söylediklerimize çok uyuyor esasında. E, şöyle diyor, ilişki varoluş anlamına gelir. Hiçbir şey soyutlanmış yaşamayacağına, yaşanamayacağına göre olmak ilişkide olmaktır. Ve insan kendisinin bilgisini kitaplardan toplayamaz. Ama karısıyla, kocasıyla, çocuklarıyla, patronuyla, otobüs şoförüyle olan günlük ilişkilerini gözleyerek kendisi bulabilir. Bir başkasıyla olan ilişkinizde kendinizin farkına vararak zihninizin çalışma biçimini keşfedersiniz. Yani psikoterapinin de temeli bu. Evet. E, zaten zannediyorum... E senin katılmadığın bir programda tek başıma burada olduğum akşam ben bundan bir miktar söz ettim. Yani Martin Buber de aynı şeyi söylüyor. insan. diyor intrauterin hayatta yani rahimdeki yaşamda dünya ile, evrenle ilişki halindedir diyor. Fakat dünyaya geldikten bir süre sonra unutmak zorunda kalır. Benim çocuğum, benim şeyim tavırları başlayınca anneden bu o birlikte var olmak ve ilişkinin içinde var olmayı unutuyoruz Evet tabi günümüzde şey var dış etkenlerin getirdiği nedenlerden ötürü sana da öyle geliyor mu bilmiyorum ama insanlarda da bundan yakınıyorlar zaten. Ee, bir gönül fakirliği diyorum ben ona söz konusu. Ne demek gönül fakirliği? Karşı tarafı hissetmeye çalışmamak. Hı hı. Ee, psikiyatriyle haşır neşir kişilerin e, empati yaptım <gülüyor> diye tarif ettikleri şeyden çok farklı bir şey. Değil mi? Şimdi e, bana bu son Antalya'daki kongrede soruldu empati nedir diye. Ben de bu kadar yıldır ne olduğunu anlayamadım dedim. Çünkü Yapmak ne demek? Empati hı -hı, yaptım. Hı -hı. Eğer ben kendimi senin yerine koyarak seni dinlerken seni anlamaya çalışırsam kendimle ilgili bir şey yaşıyor olurum. Ancak kendi yaşantılarım doğrultusunda senin gerçeğini anladığımı farz edebilirim. Hı -hı. Bu tabii... E, Giderek yaygınlaşmakta ve gönül fakirliği dediğim şeyin gençisinde bu var. E, yıllar önce e, biraz kötü bir dönemden geçen bir dostum Ankara'da e, gidip telefon ediyor. Birisini eleştiriyor benim de tanıdığım. Onunla ilişkisinden vazgeçtiğini söylüyor. Bir akşam aradı. Ee, ben ona biraz dinledikten sonra dedim ki galiba sıra artık bende dedim bir ben kaldım dedim <gülüyor> ee, muhtemelen ben de gideceğim dedim çünkü sen kendi multipikasyonu arıyorsun dedim evet. yani kendi kendisiyle olan ilişkiyi bekliyor şeyler dışarıdan ilişki ve... aramıyor sen ilişki aramıyor aslında. <gülüyor> Ne anladı, ne anlamadı bilmiyorum ama o dönemden sonradan biraz sıyrıldı. Evet, ee, konuşalım mı ilişki üstüne? Konuşalım. Yani söylenecek o kadar çok şey var ki hakikaten. E, yakınlarda e, tanıdığımız gençte bir insanı kaybettiğimizi... E, bir başkasına haber verdiğimde biliyor musunuz e, patronum konumundaki birisine e, biliyor musunuz işte e, filanca yı kaybettik e, genç yaşta dediğimde e, şaka yollu olduğunu umduğum bir tonda şey demişti. Kendi ölümüm dışında hiç kimsenin ölümü beni ilgilendirmiyor. Dürüst bir laf kendince evet. en azından. Ama yani. ben de ona şey dedim. Asıl kendi ölümünü sizi hiçbir zaman ilgilendirmeyecek. <gülüyor> ne demek istedin? <gülüyor> yani e, hiçbir zaman farkında olmayacağı bir şeyin muhtemelen hayali olarak e, yaşandığını seziyorum. Anlattıklarından. Çünkü bu tabii sizin de çok sık karşılaştığınız bir şey. Çünkü... E, yıllar önce anlattıklarınızda da ben hatırlarım. Hani ben ölürsem insanlar ne yaparlar acaba düşüncesiyle yaşamak? Yine ben ve ben ilişkisi evet. orada. Evet. Halbuki insanı ilgilendirmeyen tek ölüm kendi ölümüdür esasında. <gülüyor> evet. Çünkü iyi e, e, e, ki hiç mi ilgilendirmez sen? Hayır öde değil ama e, e, olay kelimesini sevmiyorum. Jeton olarak her yerde kullanılıyor ya da bir joker kelime ama e, ölüm olgusu ya da ölüm olayını kastederek söyledim tabii. Yoksa hiç ilgilendirmez elbette değil. Çünkü insan aslında e, ölmekten korktuğu için hayatta kalır. Hı hı. E, ama e, ölüm korkuları başka bir şey. Hı -hı. Yani Öyle. bugünü yaşayamayan insanlar e, ölüm korkularını ya da ilişkisizlikler içinde kalan insanlar ölüm korkularını sık yaşıyorlar. E çünkü aslında ölmekten neden korktuğumuz sorusuna karşı varoluşçu filozofların şeyi cevabı şu... İnsan dünyasını kaybetmekten korktuğu için ölümden korkar. Evet. Hayali olarak bile olsa. Efendim? Hayalen muhayyal olarak bile olsa. Evet öyle. Evet. E <gülüyor> 29 Eylül 1984'te Ruffet Duneau adlı tiyatroda, Paris'te ee, usta bir bandini oyuncu ve güçlü bir şarkıcı bir araya geldiler. Milva ve Astor Piazzola. Rosparos Perdidos. Geçen yıl e, Topani Amire'de bir konsere davet edildim. Mercam Dede konseri Mercan Dede e, bir genç adam. Aynı zamanda galiba topluluğun adı da ki üyeleri sanıyorum zaman zaman değişebiliyor. E, hoş bir konserdi. bir konserin ardından e, bir orkestra yönetmenimiz e, sizin evinde yemek vardı. Ben de katıldım. E, Mercan Dede ile Tanışma fırsatını buldum ve biraz da sohbet etme fırsatını buldum. Bursa'dan çıkmış biri, 35 yaşındaydı herhalde, şimdi 36 olmuştu, daha genç gösteriyordum. Ee, bir gün Bursa'da doğmuşta giderken, 15 yaşındayken, sanıyorum tasavvuf müziği ile karşılaşmış ve o güne kadar olan müzikle ilişkisi çok farklı bir müzikle tanışmış olmuş. Oradan başlayan yolculuk Montréal'e kadar gitmiş. Bugün orada yaşıyor. Asıl adını hatırlayamadım şu anda. Biliyordum. Ee, derken bu Mercan Dede topluluk ve espri çıkmış. Ve de Sufizm. Bugün e, Radikal Gazetesi'nde ondan yapılan bir söyleşiyi okudum. E, hoşuma giden bir kısmını e, kesip getirdim buraya. E, galiba Seyahatname 2001 diye bir e, dans gösterisi yapılacak e, ve onun müziğini e, Mercan'da düzenlemiş. E, görüşme yapan kişinin sorusu şu, bedenin devinimiyle müzik arasındaki ilişki nasıl bir şey? Her şeyin dönüp durduğu, dans ettiği bir dünyada bizler, hayatın içeriğine hiç uymayan, dik dörtgen şekilli bir yaşam biçiminde direnip duruyoruz. Dans etmek biraz olsun hayat ile aramızdaki ahengi bulma çabasıdır. Dans, tamamen günlük hayatın ucuz dertlerinden kurtulup, kendimizi fazla ciddiye alma şaşkınlığına düşmememiz gerektiğini bize hatırlatan bir vesiledir. İnsan olmaya ve aşık olmaya dair bir şeydir dans. Seyahat aslında bir yerden bireye gidilen süre gibi bir süre içinde gerçekleştirilen çabayı belirleyen bir kelimedir. Dans da aynı şekilde hem manevi hem de fiziksel seyahatin vasıtasıdır. Galiba senin de hoşuna gitti. Süper. <gülüyor> Şimdi tabii e, ardından kimi hatırladım? Anthony Quini. Zorba'yı. Hayır zorba'yı değil. Neyi? Ee, Anthony Quinn dansı zorba başlayıp bitmemiş. <gülüyor> İki yıl önce 81 yaşında son genç eşinden çocuğu olması dolayısıyla yapılan bir görüşmede Anthony Quinn her sabah bir saat dans ettiğini söylüyordu. Bu tabii beni çok e, imrendirdi, düşündürdü. Ee, geçen hafta burada sans sıkını çalarken bir cümle geçti tabi İngilizceydi bilemiyorum ne kadar anlaşılabildi her gün dans edin eğer dans etmeye gidecek bir yeriniz yoksa oturma odanızda yapın diye bir tavsiye evet. vardı hatırladım evet, evet. Evet. senin de danslar iyi sana ne ifade ediyor bayılıyorum tabi yani dansa um... Her şeyi unutabiliyorum ben dansta dans ederken. E, şu koşullu ama tabii yani dans ettiğim kişinin de benim gibi düşünüyor ve hissediyor olması koşuluyla Çünkü e, bazen dansa davet ettiğim kişiler e, çok fazla dansın e, nasıl olacağına konsantre olurlarsa bereket çok sık yaşanmıyor böyle bir şey. O zaman, çok sık yaşanmıyor ama. Evet. Yani ben o <gülüyor> o kişilerle dans etmiyorum herhalde. Yani o, o nedenle çok sık yaşamıyorum. Ben çok sık yaşamıyorum yani en azından. Ee, seçiyorum çünkü hakikaten. Ee, e, zorunluluk ve dans benim için bir arada hiç olmayan bir şey. Olamıyor yani yapamıyorum. Kimsenin de yapabileceğini zannetmiyorum. Ee, öbür türlü de hiç bitiremiyorum diyebilirim. Yani dans etmeye başladığımda zamanın nasıl geçtiğini de bilmiyorum. Sonu da gelmiyor sanki. Başka bir evrene geçiyor gibi. E, tamamen. Yani bu, bu çok büyük bir keyif. Hakikaten anlatılabilir bir şey değil. Ha çok harika mı dans ediyorum onu bilmiyorum. Yani onu seyredenler biliyorlardır ama ben kendim için o anda e, evet çok harika dans ediyorum Kendi, kendim için. Kendi badına. E, harika dans etmek. İşte ne demekse. Ne demekse. Şimdi bir kere e, zaman zaman şey itirazım oluyor. Hmm, Ballette belirli bir koreografi izleniyor. Yani bir strüktür var, yapı var. Ve e, bu eğer dansçılara uymamışsa Hı hı. 19 Mayıs jimnastik hareketleri gibi geldiği de oluyor açıkçası bana ve ben bunu bir dans hocası yani dansı çok iyi bilen ve öğreten yani üniversitede birisiyle de zaman zaman konuştum ama bazen de dansçılara uyan bir koreografi gelebiliyor ya da koreograf dansçıları belirli bir oranda özgür bırakabiliyor o zaman ortaya çok daha güzel bir şey çıkıyor şimdi e, dans tek başına dans etmek grup halinde dans etmek e, bazen grup halindeki danslarda olağanüstü bir harmoni çıkabiliyor bilmiyorum şeyde ben karşılaştım bir iki kere güneyde bir yerlerde diyeyim, köy düğünü vesaire gibi yerlerde yani inanılmaz bir bale seyrettim diyeceğim Ege Folköründe. Bir de tabii şu var, salon dansları ya da diskotek dansları yanı sıra bir de DNA'larımızdan gelen bir dans da var gibi geliyor bana. Ben e, Ege folklorunu hatırladığım kadarıyla hiç dans etmemiştim. Ta ki kırkıma yakın bir yaşta bir gece sabaha karşı e, Bodrum'da, o zaman Tenha Bodrum, 69, 68, 70 falan uygulardan bahsediyorum. E, yerli Bodrum'la çökertme oynuyorlardı. Biz de o titan arkadaşlarla. Oraya yanaştık. Bir plato vardı. Denizin üstünde neydi bilmiyorum. Kimse bana dans et demedi. Çökertme yapılıyordu. Birden kendi pislemek oynadı. Pis değil o. Platform, şey neyse o. Neyse, evet. ee, şimdi ben de şaşırdım. Otrumlar da şaşırdı. En çok da Arkadaşlarım şaşırdılar. Çünkü o, bu bir iki kere, iki kere oldu zannediyorum hayatımda. Kendiliğinden gelen bir folklorik şeye katılma. Sonra vaktiyle birine, bir dostumun genç kardeşine sordum. Üniversite folklor ekiplerinde dans ediyordu. Anlayamıyorum dedim. Sen şuralısın, buranın dansını ediyorsun çıkıp. Bu nasıl oluyor dedim. Oluyor dedi ama ikna olmadım. Hiçbir zaman o gelenin insanının o dansı yapması gibi bir şey olmuyor. Ama herhalde Anthony Quinn'in dinamizmini korumasında bu şeyin, her sabah bir saat dans etmenin payı önemli olsa gerek. Evet diye düşünüyorum. Yani aerobik gibi olmayan bir Efendim? aerobik gibi olmayan bir dansın işte beyniyle ruhuyla bedeniyle evet mükemmel bir şey olduğunu düşünüyorum ben de. Bir de tabi şey var gösteri olmayan dans. Evet. Evet çok önemli. ''Kaç not alacağım, beğenilecek miyim?'' kaygısını düşmeden. düşmeden yapılan bir dans. Ee, tenor saksifonu da Charles Lloyd, Piano de Brack Meldo, gitarda John, Abercrombie, double bass'ta Larry Grenadier ve double'da Billy Higgins, bir e, Charles Lloyd bestesi e, yorumluyorlar. Ballad and Allegro. Dün ve evvelki gün üç ayrı terapi buluşmasında bir aynı konu gündeme getirildi. Tabii psikoterapeutik ortamda insanlar kendi iç dünyalarının dışındaki olup bitenler ilişkin konuşma ihtiyacını hissediyorlar. Konu o ülkemizin son dönemdeki haliydi. Onların deyimiyle benim ne yaşadığımı da sordular. Ee, bir şeyden girdi. Ee, havanın ılık olmasından. Küresel ısınmaya e, girdi, oradan yavaş yavaş ülkemize geldi. Olay. E, şimdi e, genel olarak benim e, sanki nasıl söyleyeyim olumlu baktığım her şeye gibi bir izlenim ediniliyor. Halbuki olumlu ya da olumsuz diye bir yargım yok o konuda. Dışına çıkmıyorsunuz çünkü efendim? Hayır dışına çıkıp evet. bakmıyorum. Ee, bir şeyler söylemek istiyorum bu konuda ama biraz sana sorayım. Bu son dönem Türkiye'si sana nasıl görünüyor ya da nasıl yaşıyorsun? Ee, yani dışına çıkıp bakınca tabii tablo çok sevimsiz görünüyor haklılar ama doğrusu ben de o kadar dışına çıkıp bakamıyorum. Ee, tamamen kendimi bütün o yaşadık parçası olarak yaşadığım şeyden soyutlayıp da işte dışarıda düşmanlarımız içeride şunlarımız falan gibi e, doğrusu bakamıyorum ee, bu bana ne hatırlattı biliyor musunuz yıllar önce Ayla Algan arabesk kalıp başını gidiyor işte TRT'de yasak e, işte arabeskten söz edilirken şey demişti arabeskten korkmayın ha, herkes çok şaşırmıştı niye korkmayacağız diye Dedi ki, çünkü bu bir şeyin gelişinin habercisi, burada bir sentez oluyor ve buradan bir şeyler çıkacak. Bu bir geçiş dönemi, bunun, bunun için sabredin. Şimdi, e, hatta belki sabredin de demedi, bu bir geçiş dönemi, bu yaşanacak ve bundan sonrakilere bakın. Sonra bugün geldiğimiz noktaya bir bakın. Yani o hızda gittiğinde sanki Aravesk'in bütün Türkiye'yi kaplayacağı korkusu vardı, Hep bir korkularımız vardı. Belirli bir kesimde vardı. Evet, belki de ama en azından resmi görüş olarak da vardı. E bugün geldiğimiz noktada bir bakın her şeyin içine girmiş durumda ve çok da bizden oldu birden. Sonra bir ara e, bu konuyu gündeme getirenlerden biriyle e, konuşurken. ...şeyi söyledim... E, ...kabul ediyorum dedim... ...olup bitenleri... Hı hı. ...ve bunu muhtemelen... ...insanın kendisini... ...kabul ettiği oranda... ...dünyayı da... ...öylece olduğu gibi... ...kabul edebileceğini söyledim... ...ona çok yakın geldi... Hı hı. ...çünkü o... ...kölgesiyle yeni tanışıyor... ...diyim... Henüz gölgesi cılız cılız ama çıkmaya başladı. Ama daha çok tanışması lazım. Oraya daha çok dikkat etmesi gerekecek. Daha bir bütün hissedebilmesi için kendini. Ama yola çıktığı için şey değil. Sanıyorum söylediğimi çok iyi anladı. Şimdi süreçler inişleri çıkışları var. Derler ki ...ve ki işte anne babalar ailede olan sorunları çocuklara belli etmemeliler. Ee, ya belli etmemeye çalıştıkça daha çok belli olur o başka Kesinlikle. çocuklar zaten her şeyi görüyorlar. Kesinlikle. Ayrıca çocuk hayatın inişleri çıkışları olduğunu, inişlerden sonra çıkışları da olduğunu nasıl öğrenecek... Bunları da evet. gözlemlemezse eğer. Şimdi e, Arnold, Arnold Toynbee tarihçi koloniyel ve tepeden bakan tavrından ötürü bazı uluslara biz dahil. Biz dahil derken şu lafına e, e, rahatsız oluyorum. O lafından. Osmanlı İmparatorluğu ölü doğmuş bir bebekti. Nokta bakalım daha. Çok kötü bir yargı. Efendim? Çok kötü ha. bir yargı. Çok Bununla hazır. birlikte Anton bir geçmişte okudum. E, Şarkiyatçılıktan vazgeçtim. Artık okumuyorum şeyler. <gülüyor> <gülüyor> e, bana önemli gelen bir lafı var. Diyor ki tam aynı cümleyi söyleyemeyeceğim ama sorunlar diyor. Bir ülkeyi biler diyor. Yani güçlendirir diyor. Ancak diyor bu Onların sorunları nasıl çözdüklerine bağlıdır diyor. Şimdi şöyle bir beklenti var. Sorunlar çözülecek nokta. Evet. <gülüyor> Böyle bir şey yok. Birisi gelip çözecek o sorunları. Dün ee, akşam e, televizyonda Maria Kalas'ın yaşam öyküsüyle ilgili bir dokümenter izledim. Eee İlkimi çekiyor o kadın. Çünkü vaktiyle bir programımızda konuşmuştuk. Ee, var olamamanın varoluşu. Var olamamanın pırıltısı. Pırıltısı. Evet. E, bu öyküye çok, yani bu tanıma çok uyan bir kadın. Çünkü programda da herhalde Maria Kallas kimdi kimse bilmiyor. Ve bizi bir cümle sarf etti. Herhalde yalnız olduğu zaman biliyordu. Hı hı şeklinde bir ifade geldi. O bizim Marilyn Monroe il, ya ilişkin konuştuklarımızı hatırlattı. Arkasında Romy Schneider geldi. Hı hı. E, hepsinin gerisine ya egemen anneler ya anne yokluğu gibi bir şeyler. Gibi bir ortak noktaları da var. E, e, Maria Kalas e, Fotoğraflardan güzelce görünen bir annenin e, kızı, kendisinden büyük kız kardeşi, e, güzel, o Hantal Şişman ve o fotoğraflar daha hakikaten e, sevimsiz bir Yunanlı kız. E, hep bunu aşmaya çalışmış ve müzik annesinin israili olmuş, kendisi istememiş. Derken orada bir şey keşfetmiş ve ona tutulmuş Ve nasıl söyleyeyim, her şeyi tek boyuta yatırmanın, her türlü manevi yatırımın bir trajedisi çıkıyor tabii ortaya. Bu arada tabii ülkemizle ilgili yine koloniyel bir laf geçti. Ee, Sadrıland olduğunu sandığım adım İngiliz Müzisyen. Onasis ve Maria Kalas'tan bahsederken dedi ki, ikisi de Yunanistan dışında dedi. Onasis de dedi dedi, Türk, Türklerin dedi, Simirna'da ki katliamında çok sıkıntılı günler yaşamıştı dedi. Böyle bir şey atıldı. Şimdi, çamur. Efendim? <gülüyor> çamur. Şimdi çamur da diyemiyorum ben bunu artık. Bu şeye gidiyor, kolektif bilinç dışına Evet, gidiyor. evet. Ve e, vaktiyle e, Ankara'da çok e, birlikte olduğum dostum, e, Kanada Sefiri'ni hatırladım. E, bir gün Dışişleri Bakanlığı'na gitmiş ve e, bir şeyler iyi gitmemiş orada her neyse. Biraz bizimkiler savunmada, yani konuşmayız biz biliyorsunuz savunmak istediğimiz zaman böyle ortada bırakıyoruz. ''Kendinizi dedi, hala dedi, dünyanın merkezi zannediyorsunuz'' diye büyük bir öfkeyle geldi. ''Kendinizi hala dünyanın merkezi zannediyorsunuz'' lafının altını çizdim. Sonra bir iki gece biz onunla oturduk konuştuk. Yani ikilere, üçlere kadar. Ben bildiğim kadarıyla Türk olmak ne demek, Osmanlı nedir vesaire. Bizim özellikle nelerde anlatmaya çalıştım çünkü iyi niyetliydi. Sonra bir gün geldi. Gene bir şey olmuş. Best dedi. This country is terribly complicated dedi. Ben Türkiye'yi anlamaktan, Türkleri anlamakta vazgeçiyorum dedi. Çok iyi edersin. <gülüyor> evet. Ee, buna devam etmek istiyorum ama galiba senin önünde bir şey var. Evet. Ee, Orkestra Nasyonel de Barb. Yani Berberi orkestrası Ulusal orkestrasının bir konserinden maçı Nasıl geldi? <gülüyor> yani iyi diyeyim <gülüyor> değişik. <gülüyor> Ama ben tabi daha önce de ya seninle birlikte olduğum zamanlarda ya da geçen yıl sözünü ettim bu etno müzik lafına illet oluyorum. Kime göre niye göre etno? -müzik? Yani o ülkenin müziği evet buluşabiliyorsak buluşuyoruz değilse değil ama biz tabi geçmişimiz sayesinde tabi buluşuyoruz biz çok açığız evet evet, evet siz e, Osmanlı İmparatorluğundan söz ederken daha önceki yayın dönemlerinde söylediğiniz bir söz vardı ben çok seviyorum o tanımı bir kere daha hatırlatacağım izninizle. Osmanlı İmparatorluğu'ndan söz ederken Müslüman doğur ama İmparatorluğu demiştiniz. Bence bundan daha iyi tanımlayan bir şey ben bugüne kadar duymadım hakikaten. E, dedim bu laf bana ait de bunu radyoda mı söylüyorsun? Radyoda söyleyelim. Evet. <gülüyor> Valla iyi eğitmişim hala da öyle derim. Evet evet. Çünkü o sü bir süreç var ortada. Hı -hı. Her şeyi anlatıyor çünkü. Efendim? Her şeyi Efendim? anlatıyor. Ee, bu yabancıların bize karşı olan tavrını da e, ama ondan önce bir şey değinmek istiyorum. Dünyada evvelki gün bir köşe yazarı. Türkiye'nin son günlerdeki durumu ile ilgili ağıt yakan bir yazı yazdı. Bana göre. Bu beni çok rahatsız etti. Çünkü ee, onların ya da genel olarak medyada çalışanların şu sorumluluğu var. Ee, yaptıkları işi kendi katarsitleri için kullanmamalılar. Kesinlikle haksız. Yani vaktiyle e, e, deprem ardından e, belirli bir haber spikerinin kendi deprem anksiyetesini çözmek için haber programını aylarca kullanması ve dolayısıyla kendi anksiyetisini e, seyircilerine bulaştırmayı başarması beni fevkalade rahatsız etti. Bence asıl lütük bunlarla bilgilenmiş olmalıydı <gülüyor> diye düşünüyorum. yani lütük e laf bakmak için değil de. E, ama Olsun duysunlar tabii. Yani e, katarsis hakkı e, şeye bırakılmalı. Seyirciye, dinleyiciye, okuyucuya Onlara bırakılmalı. Bu, bu şehri koymadan edemedim kendi adıma. Çok katkısınız. Vaktiyle bir o şeyli dönemde, adı anarşi dendi o dönemin. Adı lazım değil bir şeye gittik, politik oyuna gittik Ankara'da. da İstanbul'dan gelen misafirler istedi diye aldık götürdük. Oyunun sonunda aktörler şey çıktı hasaniye çıktılar sürekli bağımsız Türkiye diye bağırmaya başladılar ben çok içerrildim o beni bağırtmakla yükümlü kendisi becerebiliyorsa evet. evet bağırdılar bağırdılar bizi yükleyip eve yolladılar ben sonra politik okulu tiyatrolara kaç yıl gitmedim bunu o hak bana ait Hı hı. Okuduğum zaman da seyrettiğim zaman da benim için de bir şey hareket ettirmeli. Bunu o amaçla kullanamaz. Neyse, biraz şey, eleştiriler konuştum ama bunlar galiba beni rahatsız eden şeylerden bazıları. Tolga şey... Makas işareti. Hayır, makas işareti değil de e, kelle kesme işareti e, ya, y, yaptı. E, kimin kazandığını bilmiyoruz maçta ama e, e, herhalde daha çok keyfini çıkaracağız evet. çıktıktan sonra evet. Timuçin'le birlikte karşı takımlardan. Çıkıp duyalım. Çıkıp duyalım. <gülüyor> evet e, Efendim hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tolga'ya teşekkürler. İyi geceler.